Aleykümselam ve Alhamdülillah ve Hoş geldin. Gündüz lambası. 186 Kullarım sana beni sorarsa, şüphesiz ki ben çok yakınım. Bana dua edince ben o dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler ki doğru yola varmış olalar. Kur'an-ı Kerim sık sık müminleri Cenabı Hakk'a karşı ona dua etmelerini davet ediyor. Örnek olarak da birçok okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde gelmiş geçmiş peygamberlerin, ümmetlerin Rablarına karşı ne şekilde duada bulunduklarını bizlere Kur'an-ı Kerim bir sürü bu gibi ayetlerle misaller vermiş, örnekler getirmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de dua ibadetin kendisidir demiş ve Rabbınız buyurdu ki bana dua edin bana çağrıda bulunun ta ki ben sizin duanıza icabet edeyim muhakkak bana kulluk etmekten kibirlenenler var ya onları cehenneme zelil ve perişan sokacağım buyurmuştur buradan istifade edeceğimiz birçok nokta var kardeşlerim. Birinci nokta duanın vücubiyeti. İkincisi ise duanın ibadetin aslı olduğu yani özü olduğu. Belki yaratılışımızın gayesi olduğu. Üçüncüsü ise Rabb'e karşı dua etmekten intina eden insanların kibirli insanlar olduğudur. Dördüncü noktada ise kibir yüzünden Rab'be karşı dua etmekten imtina eden insanların cehenneme zelil ve perişan olarak gireceğidir. ve sellem Efendimiz kim Allah'tan talepte bulunmazsa, ona dua etmezse, yalvarmazsa, yakarmazsa Allah ona gazap eder diyor. Buradaki Aap etmesinin sebebi dua etmeyen. Cenabı Hak'ka karşı ihtiyaç hissetmeyen yani dua etmeye ihtiyaç duymayan kimseye Allah azap edeceğini söylüyor. Aynı zamanda da bakın bu insanın huyu müteke bir şibirli oluşu yüzünden. Cenabı hak onu azab etmesi de ne yapıyor hak olur? Demek ki Rabb'a karşı dua etmeyen kimse Allah'ın gazabını elde ediyor. Bunun dua etmeyişi belki Rabb'a karşı olan güvensizliği olmuş. Kabulünün gerçekleşmeyeceği inancı da olabilir. Bizler yaşamış olduğumuz şu fani dünyada maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı Rabb'imizden dileseydik, herhalde kâfirlerin, müşriklerin kapısını çaldığımız kadar, Cenabı Hakk'ın kapısını çalsaydık belki bu durumlara düşen bir çoluk haline gelmeyecektik. Fakat fakat biz Rabb'e karşı sadakatimizi, güvenimizi kaybetmişiz. Ona karşı kendimizin de güvenini kaybetmişiz. Ve başkalarının kapını, kapılarını çalmaya başlıyoruz. Halbuki başkalarının kapısını çalmamız bize bir şey hiç kazandırmadı. Çünkü onlar da bizim gibi Rabb'a e muhtaç varlıklardır kardeşlerim. Duanın insanın amelleri ve tevhidin üzerinde çok büyük bir hakimiyeti vardır. Bunu çok çok güzel yakalamamız gerekir. Biz bir ihtiyacımızı bir kuldan istediğimiz zaman o kul bazen bize kızar, gazap eder. Yani sizden bir şey istediğin, istendiğinde bu sizi gazaplandırır ama bakın Allah Subhanahu ve Teala benden isteyindir. İstemezsek de gazaplanır. Rahmeti görüyorsunuz değil mi? Senin ondan istemeni ve talep etmeni de arz eden o vermeyince, istemeyince gazaplanandır. Ya Rabbe karşı ümitsizdir, ümidi kalmamıştır. Yiyise düşmüştür. Veyahut kendisi müteekeb bir insandır, yani kibirlidir. Bu ikisi de Rab'bin gazabını getirir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan insanlar cennete giremeyecek. Aynı şekilde Rab'bin rahmetinden ümit kesen insanlar da ancak kafirler topluluğudur. Bu iki safa sıfatta Cenab-ı Hakk'ın gazabını getiren sıfatlardır. Allah subhanahu ve teala bunlardan bizi beri buyursun kardeşlerim. İnsanoğlu madem ki ibadet için yaratılmış madem ki dua da ibadetin aslından özünden öyleyse biz buradan Rabbe karşı yalvarmak için dua etmek için yaratılmış onun içindir ki Allah subhanahu ve teala ey Habibim onlara söyle eğer sizin Allah'a karşı duanız olmasaydı, yalvarmanız, yakarmanız olmasaydı, Rabbiniz sizi ne yapsın, siz ne işe yararsınız diye ayetlerini indirmiştir. 187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için bir elbisesiniz. Sizin nefislerinize hiyanet eder olduğunuzu Allah bildi de sevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazdığını isteyin. Sizin için şafahın beyaz ipliği siyah ipliğinden seçilinceye kadar yiyin için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlere, mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu Allah'ın hudududur. Sakın onlara yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini insanlara korusunlar diye böyle açıklar. Bu ayet ile Allah Müslümanlara ruhsat vermiş ve İslam'ın başlangıç dönemindeki bir durumu kaldırmıştır. Çünkü İslam'ın başlangıcında bir kişi iftar ettiği zaman ona yatsı namazına veya uyuyuncaya kadar yeme içme ve cinsi münasebet helal edi. Ama uyuyunca, yatsı namazını kılınca artık bir daha yemek yeme ve cinsi münasebet ertesi akşama kadar yasaktı. Bu onlara çok ağır gelmeye başladı ve Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indirmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur ve bir yudum suyla dahi olsa sahur yapmayı bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıranın ancak sahur olduğunu bildirmiştir. Siyahla beyaz iplikten kasıtsa sahabelerden Adi bin Hatem Allah kendisine rahmet etsin yastığının kenarına bir siyah bir beyaz iplik alarak Gecenin karanlığıyla şafağın aydınlığını ayırt etmeye çalışmış. Fakat bir türlü bunu başaramamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Senin yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyerek ona buradaki gerçek manada siyahla beyaz ipliğin değil geceyle gündüzün birbirinden ayırt edilme noktası olduğunu bildirmiştir. Rabbimiz Süleyman'a ve Aleyha bu ayet-i kerimelerde de kardeşlerim orucun yeme içme ve cinsi münasebetin fecirden ta iftara kadar yasak olduğunu, şartlarının bunlar olduğunu zikrediyor ve oruçlunun aleyhissalatü vesselam efendimizle gıybet eden bir oruçlunun ha aç kalmış, ha kalmamış hiç fark etmez diyerek kendisine sevabın verilmeyeceğini ve sevaplan mahrum olacağını bildirmiştir oruç ayında ramazanın son 10 gününde ise aleyhissalatü vesselam efendimizin mescitte itikafa girdiği vardır bu ayet-i kerimede de dikkat ederseniz itikafa giren insanın geceleri de eşiyle cinsi münasebette bulunması yasaklanmıştır ve Allah Azze ve Celle bu Allah'ın kanunlarıdır bu Allah'ın koyduğu hudutlardır diyerek Müslümanlara bunu bildirmiştir daha önceki İslam'ın ilk başlarında kişi akşam üzere şöyle uyursa yemek yemeden uyursa bir dahaki güne kadar yemek de yemez cinsi münasebette de bulunamazdı bir gün sahabelerden bir tanesi aç karnına beklerken eşi yemek aramaya gidiyor. Geldiğinde ise eşini uyur görüyor. Ne yaptıysa uyandıramıyor. Ali ve vesselam efendimize gelip durumu arz edince Rabbimiz Phanıhu ve Teala'da bu ayetleri indiriyor. Allah size taşıyamayacağınız yükü vurmaz diyerek emirlerini indiriyor. Allahu Teala indirmiş olduğu bu Ramazan ayıyla Müslümanlara bereket ihsan etmiş. Bir Ramazan'ın öbür Ramazan'a kadar Müslümanların günahlarına kefaret olduğunu söylemiş. Ve Ramazan'dan sonra Şevval ayından 6 gün oruç tutanın bütün yılı oruçlu tutmuş gibi olacağını ve günahlarına kefaret olduğunu söylemiştir. Ramazan'la alakalı inşallah bundan önceki ayetlere Geniş bir ekleme yapacağız inşallah. Bozan, hükmünü koruyan halleri neyse inşallah oraya ekleyince anlaşılır. 188. Mallarınızı aranızda batille yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını siz bildiğiniz halde günahla yemek için onları hakimlere aktarmayın. Burada yöneticilere verilen mallardan bahsedilir. Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas'tan naklen der ki bu ayeti kerime kendisinin malı olmadığı ve bu konuda elinde apaçık bir belge bulunmadığı halde bir malın kendisine ait olduğunu iddia ederek hakimlerin yanında dava açan ve hakkın kendisinin lehinde olmadığını bilerek hak sahibi olduğunu iddia eden kimseler hakkında nazil olmuştur. Bu kimseler bile bile haram yiyip günaha girmektedir demiştir. Ali sallallahu ve efendimiz dikkat edin ben sadece bir insanım bana bir davacı gelir belki içinizden bir kısmınız delilini çok daha güzel bir dille ifade eder ve ben onun lehine hüküm veririm kimin için bir Müslüman'ın aleyhinde hüküm vermişsem bu ateşten bir parçadır ya onu taşısın ya da atsın bu ayet kerimede ve bu hadis-i şerifte gösteriyor ki hakimin hükmü gerçekte bir şeyi değiştirmez. Kendiliğinden haram olan bir şeyi haram olduğu halde helal kılmaz. Kendiliğinden helal olan bir şeyi de helal olduğu halde haram kılmaz. Hakim zahire göre hüküm verir. Eğer verdiği hüküm gerçeğe uyarsa hüküm gerçek olur. Aksi takdirde hakimin verdiği hükümden dolayı mükafatı vardır. Ancak hile yapan da sebale girer. Bunun için Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin buyurmuştur. 189 Sana yeni doğan aylardan soruyorlar de ki onlar insanların saydası ve hac için birer vakit ölçüleridir. Evlere arka tarafından girmeniz iyilik değildir. Ancak iyilik Muttaki olanın kidir. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun. Senaha evesiniz. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Hilal'den soruyorlar. Hilal'den sorulduğunda ise bu ayet-i kerime nazil oluyor. Böylece onlar borçlarının geldiği sureyi, kadınların iddetini, haç vakitlerini öğreniyorlar. Halk ey Allah'ın Resulü aylar için yaratılmıştır diye sorunca Rabbimiz subhanahu ve teala da bu ayeti celleyi imza buyurmuştur. Evet. Ve Allah ayları yaratmış. Ayı gördüğünüzde oruç tutun. Onu gördüğünüzde iftar edin. Eğer bulutlu olursa 30 sayısını tamamlayın demiştir. Evlere arkada, arka tarafından girmeniz bir yani iyilik değildir. Ancak bir mutlaki olanınkidir ki evlere kapılarından gelin. Buhari'den gelen bir rivayette Araplar cahiliye devrinde ihrama girdiklerinde evlere arka tarafından girerlerdi. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet-i indirerek eğer takvalıysanız evlerinize ön kapıdan girin demiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biz ümmi bir topluluğuz. Güneşe bakar namaz kılarız. Ay'a bakar oruç tutarız buyurmuştur. 190 191 ve 192 193 size harp açanlarla Allah yolunda siz de harbedin. Ancak haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. Ve onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne katilden beterdir. Onlar sizinle savaşmadıkta, savaşmadıkça siz de mescidi haramda onlarla savaşmayın. Ancak onlar sizinle savaşırlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Fitne kalmayıp dinde Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yok. Burada gündeme Allah yolunda savaş geliyor. Ebu Aliye bu ayet-i kerime konusunda şöyle demiştir. Medine'de savaş konusunda nazil olan ilk ayet budur Bu ayet nazil olunca Ali Selatü efendimiz kendisiyle savaşanlara karşı savaşıyor. Kendisiyle savaşmaktan kaçınanlardan da uzak duruyordu. Nihayet Tevbe suresi nazil oldu buyurmuştur. Aleyhissalatü ve Selam Efendimiz Allah yolunda ve Allah adına gaza edin. Allah'a küfredenlerle savaşın. Gaza edin ancak aşırı gitmeyin. kadretmeyin, intikam almayın. Yeni doğmuşları ve mabet mensuplarını öldürmeyin. Evet. Yine Aleyhissalatü ve Selam Efendimiz askerlerini gönderdiği zaman şöyle buyurdu. Allah adına çıkın, Allah adına Allah'a küfür edenlerle savaşın. Kadir etmeyin, hatta aşmayın, intikama yeltenmeyin. Çocukları ve mabet mensuplarını öldürmeyin buyurmuştur. Yine Buhar ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı gazalarında öldürülmüş kadınlar bulundu. Aleyhisselatü Sana bunun üzerine kadınların ve çocukların öldürülmelerini nehyetmiştir. Evet. Burada şirk katilden daha beterlidir. Beterdir diyor. Fitne katilden beterdir. Yani sizin üzerinizde bulunduğunuz hal ölmekten daha büyüktür. Küfür, şirk ve Allah yolundan alıkoyma davranışları ölümden daha beterdir. Ayet-i kerimeye bakacak olursak Nur suresinde Allah subhanahu ve teala siz iman eder salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür yeryüzüne emniyeti getirir diyor. Ve geçmiş ümmetlere nasıl yeryüzüne hakim kılmışsa size de öyle hakim olmayı vaat ediyordur. İşte kardeşlerim fitnenin olması kişinin ölümden beter olması şirkin, küfrün karanlığın had gelmesi emniyetin gidip korkunun, izzetin gidip, izzetsizliğin gelmesi hep fitne dönemindendir. Allah subhanahu ve teala bu yönde de bize cihadı farz kılmış ve ihattan maksat ruhların sindirilmesi erkeklerin öldürülmesi olduğu için Allah subhanahu ve teala bunların içinde bulundukları küfür şirk ve Allah yolundan alıkoyma davranışlarının ölümden daha beter daha önemli ve daha ağır olduğuna dikkat çekerek diyor ki fitne katilden beter. Ayetin devamında onlar sizinle savaşmadıkça siz de mescide haramdır onlarla savaşmayın diyor. Buhari ve Müslümin naklettiği bir rivayette bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor. Bu beldeyi Allah gökleri ve yarattığı gün haram kılmıştır. Kıyamet gününe kadar da Allah'ın haram kılışıyla bu belde haramdır. Doğrusu benden önce hiç kimseye orada savaş helal olmamıştır. Benim için sadece günün belirli bir suresinde helal kılındı. Bu belde şu anda Allah'ın haram kıldığı gibi kıyamet gününe kadar da haramdır. Ağacı devrilmez, otu koparılmaz. Bir kişi Aleyhisselatü Selamun burada savaştığını söyleyerek kendine ruhsat çıkarmaya çalışır sonra deyin ki Allah Resulü'nla savaşmak için izin verdi ama size vermedi. Bununla Allah'ın Resulü Mekke'nin fethi günü Mekke'deki savaşı kastetmektedir. Mekke savaşla fethedilmiştir. Burada Hadreme Mekke'de bir dağ yakınlarında onlardan bazı kişiler öldürülmüştür. Barış içinde kapısını kapayan emindir. Mescide giren de emindir. Burada ancak onlar sizinle savaşırlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Rabbimiz ve Kuvveti'yle kafirlerle mescidi haramda savaşmayın ancak onlar sizinle savaşmaya başlarlarsa siz de saldırıyı def etmek için bu takdirde onlarla savaşıp öldürebilirsiniz. Buyurmuştur. Ve Din de yalnız Allah'ın oluncaya kadar. Yani Allah dini bütün dinlere üstün gelinceye kadar demektir ki Ali Selatü bir sözünde Ali Selatü vesselama kahramanlık için, hamiyet için, rüya için savaşan kişilerin hangisinin Allah yolunda savaştığı sorulunca Ali Selatü vesselam efendimiz Allah'ın sözünün en üstün olması için savaşan Allah yolundadır buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum. Bunu söylerlerse kanlarını mallarını benden korurlar. Ancak hak ile olan müstesnadır. Ve onların hesabı Allah'a aittir. Yani dine girdikten sonra istat etme, haksız yere cana kıyma, ve evli ve durken zina etme bunlar müstesna tabi ne zina edebilirler evli veya dul. onlara rejim yok biliyorsunuz onlara yüz sopa vuracağım meydanda kaçıncıda ölür bilmem tabi tabi şaka bu <gülüyor> vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur eğer onlar şirkten vazgeçerlerse müminlerle savaşmazlarsa siz de onlardan vazgeçin. Çünkü bundan sonra onlarla savaşanlar zalimdir. Ve düşmanlık ancak zalimleredir. Bu hari fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın ayeti konusunda İbn Ömer'den gelen bir nakli ona da İbn-i Zübeyir. İbn-i Zübeyir fitnesi esnasında iki kişi, iki kişi gelip diyor ki halk yapacağını yaptı. Sen Ömer'in oğlu ve Resulullah'ın sahabesisin. Seni savaşa çıkmaktan alıkoyan nedir? Abdullah beni Allah'ın kardeşin kanını, kardeşe haram kalmış olması alıkoyuyor. Onlar <gülüyor> Teala fitne kalmaydı. Dinde yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyurmuyor mu dedi? Abdullah biz fitne kalmayıncaya kadar savaştık. Dinde yalnız Allah'ın oldu. Siz ise fitne yayılıp dinde Allah'tan başkası için oluncaya kadar savaşmak istiyorsunuz demiştir. Subhanallah. Görüyor musunuz cevabı? Allah böyle dinden anlayan, hayata geçiren hiçbir meseleye hislen değil, naslan bakan, bizleri ışıtan rabbani alimler göndersin. Evet. <gülüyor> 194 Haram ay haramaya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de tıpkı onun gibi saldırdığı gibi ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah şüphesiz takva sahipleriyle beraberdir. Haram aylardan bahsediliyor burada. İbni Enes, ata ve diğerleri derler ki, hicretin 6. yılında aleyhissalatü vesselam umre yapmak maksadıyla harekete geçince, Müşrikler onun Beytullah'a gitmesine engel oldular. Haram olan Zilkade ayında peygamberi ve beraberinde bulunan Müslümanları Beytullah'tan menettiler. Ertesi yıl Ali Vesselam aleyhi ve beraberindeki Müslümanlar Kabe'ye girdiler. Böylece onlar onlara kısa hükmünü uyguladı. İşte bu olay üzerine "Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır." ayeti nazil Oldum. Ayette kim size saldırırsa siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın. Yani Allahü Teala müşrikler hakkında dahi adaletli davranmayı emretmiş. Eğer cezalandırırsanız sizin cezalandırıldığınız gibi siz de cezalandırın buyurmakta. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah şüphesiz takva sahiplerle beraberdir. Allah'ın müminlere itaat ve takva konusundaki bir emridir ve ayrıca destekleyerek zafer ulaşacağını da haber vermektedir. 195 Allah yolunda infak edin ve ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İhsan edin. Şüphesiz Allah'a ihsan edenleri sever. Alikâslanım. Meğerli var mı? Yok ben de. arapça bakalım. Allah yolunda infak. Buhar'la rivayetinde zeyfeden gelen nakilde o bu ayetin nafaka hakkında nadir olduğunu söylemiştir. Ayetin muhtevası Diğer ayetler itaatlarla birlikte Allah yolunda infakı emretmekte. Bilhassa düşmanla savaş konusunda Müslümanları düşmanlara karşı takviye edecek şekilde mallarını sarf etmeye teşvik etmektedir. Bunu terk etmenin helat ve mahvolmak olduğunu ve bu davranışın alışkanlık haline gelmesi durumunda felaket doğacağını haber veriyor. Sonra da iyilik, emred iyilik etmeyi emrediyor ki bu itaat makamların en yücesidir. İyilik edip şüphesiz Allah iyilik edenleri sever diyor. Ve Rabbimiz subhan ve taala Tevbe suresinde gelecek. Orada bildirmiş olduğu ayetlerde ne diyor? Müminlerin kalplerini birbirine o ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harc Yine de onların kalplerini böyle de ısındıramazdım. Lakin Allah kalpleri ısındırdı, kaynaştırdı diyor. Muhakkak ki o azizdir, hakimdir diyor. Ama devam eden ayetlerde unutmayın ki diyor, kafirler de birbirinin dostu, unutmayın ki onlar da birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşır diyor. Bu ayeti kerimelerde, Sabbanı Sübhanu ve teala kaynaşmayı emrettiği gibi paylaşmayı da ne yapıyor? Emrediyor ve paylaşan insanı Allah severdir. 196 Allah için hacı da ümreyi de tamamlayın. Fakat alı konursanız kurbandan kolayınıza geleni gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hasta olursa veya başında bir eziyet bulunursa ona oruçtan, sadakadan veya kurbandan fidye vacip olur. Emin olduğunuz vakitte kim hac zamanına kadar umre ile faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurban keser. Ama bulamazsa hac günlerinde 3 döndüğünüz vakit 7 gün olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu Ailesi mescidi haramda oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah azabı tek şiddetli olandır. Burada da ayet-i kerime haç ve ümre bahsine giriyor. Bu da biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz İslam'ın şartlarını sayarken Allah için beyti haç demiştir. Başka bir rivayette Allah kendilerinden razı olsun. Sahabelerden bir tanesi her sene mi diyor sukut ediyor. Her sene mi sukut ediyor ve daha sonra eğer evet deseydim her sene haç farz olacaktı ve ümmetin buna güç yetiştiremeyecekti diyor. Evet. Allah subhanahu ve teala orucun ahkamını zikrettikten ve buna bağlı olarak cihadı anlattıktan sonra burada da <gülüyor> haddin menasikini anlatmaya başlıyor. Hac ve umreyi tamamlamayı emrediyor. Bu ayetin zahirinden anlaşılan hac ve umreyi başladıktan sonra oradaki fiilleri tamamlamaktır. Bunun için ayetin devamında alıkonulursanız buyuruluyor. Yani Beytullah'a ulaşmaktan hac ve umrenin menasikini tamamlamadan men edilirseniz bunun için Niyet ederken ne yapıyorsunuz? Ya Rabbi, herhangi bir mani olduğunda ihramdan çıkma kastıyla işte az hacca veya umreye niyet ediyorum demek gerekiyor. Evet. Hazreti Ömer Allahu Teala'nın Allah için hacdı da umreyi de tamamlayın kavli konusunda şöyle demiştir. Bunları tamamlamak demek senin her birini diğerinden ayırman ve haç ayları dışında ümre yapman demektir buyurmuştur. İbni Avun, Kasım İbni Muhammed'e şöyle diyor, haç aylarında ümre yapmak tamamlamak değildir. Ona ya Muharrem'de ümre deyince o bunu tamamlama olarak görürdü demiştir. Allah subhanahu ve teala bu ayeti yani e, haç ayetini indirmiş. Ve Selam Efendimiz bunun menasikini benden öğrenin. Bunun menasikini benden öğrenin. Bunun menasikini benden öğrenin demiş ve haçtaki yapılacak bütün ahkamı saymıştır. 197 haç bilinen aylardır. Her kim o aylarda kendisine haccı farz ederse artık haçta kadına yaklaşmak günah işlemek tartışmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de azık edininiz şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri benden korkun. Evet kardeşlerim bu da haccın erkanını gündeme getiriyor. Yine 198'de Rabbinizin lütfu keremini aramanızda bir günah yoktur. Arafattan geri döndüğünüz zaman meşari haramın yanında Allah'ı zikredin. O sizi hidayete ulaştırdığı gibi siz de onu zikredin. Nitekim siz bundan önce sapıklardan ediniz. 199 sonra insanların döndüğü yerden siz de dönün ve Allah'tan mağfiret dileyin şüphesiz ki Allah hafızdır, rahimdir 200, 201 ve 202 hac ibadetimizi bitirince atalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı zikredin insanlardan öylesi vardır ki ey Rabbimiz bize dünyada ver der onun ahirette nasibi yoktur şimdi de ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru der işte onların kazandıklarından nasipleri vardır ve Allah hesabı çok çabuk görendir 203 sayılı günlerde Allah'ı zikredin Kim iki günde acele ederse ona günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona günah yoktur. Bu takva sahibi olanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki şüphesiz siz onun huzurunda toplanacaksınız.